Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı yoktur. Küsusatta 24. sözde dediği dedi. gibi, yani Allah'a karşı kulluk yapıyoruz, neticede bir şey elde etmek için değil. Bu diyet neticeyi nimeti sabıkadır, bu kadimeyin nimeti değil. 5-6 kelimeyle bir cümle içinde ifade ediyor. Sonra da açıyor bunu, yani biz mükafatımız almışız, alacağımız her şeyi almışız. Ne mükafat yani? İki sıradan sürpriz şeyler almışız ve açıyor onu diyor. Mesela Adem'de kalmamışız, varlığa yenmişiz. Camit kalmamışız. E canlı olmuşuz. Canlı olmakla kalmamış insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış Müslüman olmuşuz. Hazreti Mahmud'un selama ümmet olmuşuz. Bütün bunlar. ve Bir de hususiyle asrımızda ihsan ve ikram ilahi olarak dine hizmet etme gibi bir konuma getirilmişiz. Yani o mesele ruhlarımıza duyurulmuş. Dininizi ilahe çalışın. Yani yeniden bu meseleyi inşa edin. Bu işin mimarları olun. İnsanlığın beyin yapıcısı olarak çalışın. Yani bunlar hepsi ihsan-ı ilahidir. Ve bunların hiçbirine karşı bir bedel ödememişiz. Neyi bedel ödeyeceksin zaten? Sana verdiği şey de hepsi lütuf. Sen ona ait şeyler koysan bir yere sen diye bir şey kalmaz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 Şimdi bir yönüyle her şeyimizi Allah'tan bekleme, sahibi mantığı, felsefesi içinde ayağımın bağını bile yitirsem Allah'tan isterim ben yani. Bir toplu iğneyi yere düşürsem ben Allah'ım toplu iğnemi istiyorum derim yani. Ondan beklerim. O da buldurur onu. Zaten ben kendi irademle böyle bulayım dersem onu güzellikle şeyi göremem. Bunlar başka meseledir. Fakat ona karşı olan ubudiyetimiz Ubudiyette halisane olma meselesi, insanın beklenti içinde bulunmamasını gerektirir. Hususiyle bu beklentiler böyle dünyada ekisadan lütuflar şeklinde şeyler türündense, keramet türünden şeylerse, hatta Üstad Hazretleri o zevki ruhaniye civaz veriyor. Diyor ki, iman-ı billah, muhalefetullah, muhabbetullah, zevki ruhani diyor.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 İman-ı Billaha evet. Marifetullah evet. Fakat bence kulluk sevk-ı ruhaniye bile bağlanmamalı. Yani bütün hayatımı öyle bir şeye maruz bırakmasın. Kapz içinde yaşamaya beni mahkum etse benim ondan tek isteyeceğim şey kendini bütün azametiyle, ululuğuyla, ceberutuyla vicdanımda duymak. Onun mahafet ve muhabbet içinde yaşamak.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 Ya sen Allah'la arandaki münasebeti koruyamayarak, bunlarla çaka yapmaya kalkarsan. Hatta çoğumuz itibariyle öyle zayıf yanlarımız vardır ki, yani halisane gece kalkmışız, ona karşı işte tevcidimizi kılıyoruz. Veya seccadeyi alnımızı koyuyor, içimizi ona döküyoruz. Orada sesini de yükseltebilirsin farkına varmayarak. Fakat acaba biri duydu mu mülazasına hemen, belki onda da yine bir ikilem yaşama var.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 Ürperirsin, irkilirsin. Hatta namazda dururken iç mülahazaların seni alır böyle. Böyle tutturabilir. Farkında değilsin. Kendinin farkına vardığın zaman, durumunun farkına vardığın zaman el alem beni böyle görüyor. Ben, ben o işin adamı değilim ki. O seviyenin adamı değilim ki. Ben, ben kıvır zıvır bir insanım. Tavrını kıvır zıvır bir adama göre ayarlayacaksın o esnada.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 İhtimal ki ele aleme ülufe dağıtırken yaramaz, al bunu da sen, layeşka celisyon. Bunların içinde oturup kalkan bahtsız olamaz ya, haydi sen de tatip ettim filan. Belki aklımız başımıza gelsin diye yani, bu kadar kaçkınlara, serserilere, şey yaramaz insanlara bile, bu ölçüde teveccüde bulunduğuna göre demek ki onun rahmetler yası çok geniş, kazanına sebkat etmiş. Öyle bir sultanımız var bizim. Bilerek yani. Vicdanımızla Allah'a yakın durmalıyız. Hissimizle Allah'a yakın durmalıyız. Şuurumuzla Allah'a yakın durmalıyız. Başkaların Allah'a yakın durduğumuzu gösteriyor gibi Allah'a yakın olmamalıyız. Öyle değil. Esas. Yakınlık neyi gerektiriyor? O bir mekafet, o bir mehabet gerektiriyorsa ondan başka her şeye kapanma. Yani sübuhatı veçhe masar olmuş gibi artık başka hiçbir şeyi görmüyor. Hatta esma ve sıfatı bile görmüyor. Öyle sadece iki hayy, iki han, iki cuy, iki vir, iki da. Vel mahfuz, vel mahbub, vel mahmud diyor. Caminin sözüne bir yönüyle mütemmim olarak. Sermesti, cami aşk olan Mevlana cami yüzleri kesetten mahdete çevirmek için Bak ne güzel söylüyor.